Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, üzücü bir haberle güne başlıyoruz. Türkiye'nin en eski ve kirli en az 15 kömürlü termik santraline 2,5 yıl daha havayı kirletme izni veren Madde 50 yasa teklifi mecliste kabul edildi. 2013 yılında kömürlü termik santrallerinin özelleştirmesinin ardından bu santrallerin çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2019 yılının sonuna kadar süre tanınmıştı. Bu süre içinde santraller, filtre ve baca gazı arıtma sistemleri gibi çevre yatırımlarını yapmadan zehirli gazları 6 yıl boyunca doğrudan havaya saldı. Verilen sürenin dolmasına 2 ay kala mecliste dün akşam kabul edilen madde 50 yasa teklifi ile bu santrallere çevre yatırımlarını yapmaları için verilen süre 2,5 yıl daha uzatıldı. Meclisten geçen bu yasa ile santral bölgelerinde yaşayan insanların hayatları daha da zorlaşacak. İktidar partisinin bu tasarıya olumlu oy vermesinin yanında muhalefet parti milletvekillerinin de meclis oturumuna gereken ilgiyi göstermemeleri dikkat çekti. Brezilya'nın Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre 2018 Ağustos'tan 2019 Temmuz'a kadar süren 11 aylık süreçte 9762 km2 orman yok oldu. Bu bulgulara göre Amazonlardaki ormansızlaşma oranı bir önceki 12 aylık döneme kıyasla %29,5 yani %30 artış gösterdi. Devlet Başkanı Bolsonaro, Amazonların korunması konusunda yeterince önlem almamakla eleştiriliyor. Yönetime seçilmeden önce Bolsonaro, çevre yasalarını ve çevre düzenleyicilerini Brezilya'nın ekonomik kalkınmasını engellediği gerekçesiyle eleştiriyordu henüz adayken çevre yasalarını geçişleteceğini ve tomrukçular ve madenciler gibi ormanları sömürenler için işleri kolaylaştıracağını söylüyordu. Bolsonaro'nun geçtiğimiz yıl Ağustos'tan Ekim'e kadar süren seçim kampanyası boyunca ormansızlaşma bir önceki yıla göre %48.8 arttı. 2019 yılında Bolsonaro yönetimi ormansızlaşmayla mücadele ve denetleme uygulamalarını zayıflattı. Diğer tartışmalı uygulamalar arasında ise ormansızlaşmanın kontrol altına alınması ve Amazon kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması amacıyla Norveç ve Almanya'dan gelen Amazon fonunun kesilmesi yer alıyor. Ayrıca yönetim, IMP tarafından kamuoyuna sunulan ormansızlaştırma verilerini, Brezilya'nın uluslararası prestijini zedelediği ve bu verilerin bilimsel herhangi bir temeli olmadığı gerekçesiyle eleştirmiştir. İklim gözlemevinin açıklamasını açıklamasında. Bu veriler Çevre Bakanlığı'nın çalışmalarını durdurmak, denetlemeyi kaldırmak, bir önceki yönetimlerde ormansızlaşmaya karşı atılan adımları ortadan kaldırmak ve çevre suçlarını göçlendirmek adına Bolsonaro yönetimi tarafından uygulanan stratejilerin doğrudan bir sonucu dendi. Carlos Riti, INPE tarafından yayınlanan veriler Bolsonaro Salles yönetiminin çevre üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Bir felaketle karşı karşıyayız. Kamu arazilerinin, madencilik ve yerel halkların yaşadığı bölgelerin tarım faaliyetlerinin ve çevre lisansı olmadan altyapıya açılması gibi teklifler gelecek yılların daha da korkunç olacağını gösteriyor. Greenpeace Brezilya Kamu Politikaları Koordinatörü Marcio Asrini ise yok olan ormanların her santimetre karesinden Bolsonaro yönetimi sorumlu diye konuştu. İMP eski dürekleri ve Dünya Gözlem Grubu Sekreterlik Direktörü Gilberto Camara ise 2019-2020 dönemi verileri korku verici. 2019 Ocak'tan Ekim'e kadar olan süreçte 2018 Ocak ve Ekim aralığındaki 4900 kilometrelik alanın iki katı olan 8300 kilometre karelik alanın yok olduğunu gösteriyor. Ciddi önlemler alınmazsa bu rakam 12.000 kilometreye kadar çıkabilir. Şimdiden bir facia ile karşı karşıyayız açıklamasında bulundu. Asya'nın gıda ve tarım endüstrisi gelecek 10 yılda sürdürülebilir boyutta büyümek ve kendini besleyebileceği noktaya ulaşmak için 800 milyar dolar değerinde yatırıma ihtiyaç duyacak. Hazırlanan yeni bir rapor nüfus artışı ve iklim değişikliği konularının kıtayı bekleyen güçler arasında yer aldığını gösteriyor. Bloomberg'in haberine göre öngörülen yatırımların çoğu yani yaklaşık 500 milyar dolarlık sürdürülebilirlik, güvenlik, sağlık ve refah gibi temel ihtiyaçları harcanabilir. Geriye kalan 250 milyar dolar ise nüfus artışıyla birlikte yükselecek gıda gereksinimine karşılamada kullanılabilir. Rapora göre Asya kıtası Amerika, Avrupa ve Afrika'dan uzun tedarik zincirlerinden akan ithalata bel bağladığı için kendisini yeterince besleyemiyor. Ve gelecek 10 yılda gıdaya yapılacak harcamaların iki kattan daha fazla artması bekleniyor. Temasek Tarım Endüstrisi Genel Müdürü Anuj Maheshvari, Bölgenin gıda güvenliğini sağlamak ve sürdürmek için Asya'daki tüm gıda tedarik zincirinde köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. Yeni girişimciler, işletmeler ve hükümetlerin yenilikçi çözümler üretmek adına birlikte çalışması lazım dedi. COP25 önümüzdeki ay başında İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleşecek, Şin'in Santiago kentinde gerçekleşmesi planlanan Taraflar Konferansı bu ülkedeki olaylar yüzünden Madrid'e taşındı. Radyomuz programcısı ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nden kıdemli iklim uzmanı Doktor Ümit Şahin, COP25'in 2020'de yapılacak kritik COP26 için önemli bir hazırlık olacağını belirtti. Ancak konferansa katılacak Türkiye'nin durumununsa bir yılan hikayesi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Paris anlaşılmasına taraf olmamasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.